Seyyare Sezin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin Merhaba Merhaba Günaydın. Ee, Bağlantı kuramayacağız diye ödümüz koptu ...olağanüstü durumlarda... ...bir gün önceden de konuşalım. Evet. evet. Ee, Şehirde ben hala Ceponya'dayım. Ee, ama uzakta olsam da... ...bir şey fark etmiyor tabii ki. Türkiye'nin gündemi, ...iştirde ne olup o, ...o kadar çok insanın kafasını meşgul ediyor... ...o kadar çok düşündürüyor ki... Ee, ...tabii ki yani... ...burada da uzakta olamıyorsunuz aslında... ...kilometrelerce, dünyanın eteki ucunda da olsun... ...ve işte merak ediyorsunuz... ...ne oldu, ne olacak... Ee, Nefis bir şey tabii yani e, hakikaten e, hala e, benim için şok etkisi geçmiyor bir türlü. Nasıl bu şekil böyle bir darbe girişimi söz konusu olabildi. Hı hı. E, nasıl işte e, bir türlü o asker sivil ilişkileri her şeyden önce ben ona vurgu yapmak istiyorum. Düzene giremedi bu ülkede. E, artık yani ilk darbeden beri 1960'dan beri bu yani e, yarım asır geçti. E, yarım aşkın süre geçti ve niye niye bu olmuyor bir türlü, yapılamıyor. E, benim derdim o açıkçası ve bu e, kafamı e, sürekli meşgul edip duruyor tabii. Dolayısıyla Japonya'da olmak da benim için e, aslında bir, e, kesinlikle keyif oh veya o, işte orada değilim denebilecek bir durum e, maalesef yaratmıyor. Evet. Tabii biz çeşitli işte tüketimin geleceğiyle ilgili çok endişeleniyorum şimdi çünkü o hal uygulaması ki o, o hal uygulamaz mısiki de e, özellikle tabii e, benim ancak işte 90'ların tecrübelerini e, ikinci elden duymakla o hal bilgim var e, onun dışında biz, o hal görmüş değilim e, ama e, Ömer Bey tabii yaşamıştır o günleri. darbe günlerini vesaire. Dolayısıyla pek iyi bir namı da yok Türkiye'de. <gülüyor> Sivil irade tarafından ızlanıyor olsa da bunu bu nedenle hala endişe verici tabii. Ve hala bir tehlike var mı? Ne oluyor? Ee, Türkiye zaten yani IŞİD tehdidiyle yaşayan bir ülkemiz. E, hep a, haftalardır e, IŞİD tehdidini konuşuyorduk. Ve hala orada duruyor. Ne olacak? Be belli değil. Evet. Yani, hele bu güvenlik krizi yaşanırken bu e, e, bu ıı, duruma gelmişken işler IŞİD'le de ıı, yetenekli mücadele edilebilir mi? Hatta işte ıı, ben bir yazdım online ıı, haftalık ıı, internetteki sitesine yazdım bir ıı, bir yazıda. işte biz ıı, özellikle listede oldukça ıı, çok ıı, vekil sayıda NATO ıı, askerinin de yani dolayı, NATO askeri derken Türkiye'nin ıı, NATO bağlantısını oluştan askerlerin de olduğu gözleniyor. Eğer ki onlar gerçekten tutuklanmış bu isimler e, bari gelişimin içindeyse o zaman NATO ile ilişkilerin de bir kriz yaşaması kaçınılmaz. E, bu durumda e, Türkiye nereye gidecek? Ne olacak? Bir e, bir anlamda e, eksen kaymasından dış politikada bahsediliyordu. Gerçekten bir e, eksen değişmesi mi <gülüyor> söz konusu olacak? Bilemiyoruz. Bugün de Hakan Aksay yazmış. E, Rusya ile ilişkilerin Son zamanlarda e, ısındığına dikkat çekmiş, e, yakınlaşmaya dikkat çekmiş. E, dolayısıyla e, bütün bunlar önümüzdeyken e, daha bir süre e, o çalkantılı dönemin e, dön e, devam edeceğini öngörmek pek de zor değil maalesef. Çünkü e, evet, evet, yani, biz bunları hep konuştuk. Evet. Hep e, olumsuz bir şeylerin geldiğini söyledik. Dünimizden türü bitti, aylardır. Hatta belki yıllar oldu yani. Hep söyledik. Hep uyardık. Ama işte bir türlü e, e, dikkate alınmıyor. ve işte. e, Bu noktaya gelmek zorunda kalıyor Türkiye. Evet yani şey sorunları var tabii çok o, yani Avrupa Birliği'nin e, çok o, önemli isimleri e, Cengiz Aktar'ın da söylediği gibi genellikle çok e, itidalli bir e, dil kullanan e, genişleme müzakerelerinden sorumlu komiseri Johannes Haan Mesela e, ve Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ikisi de Türkiye'de yaşanan gelişmelerden kaygı duyduklarını altını çizerek belirtiyorlar ve e, Türkiye'nin darbe girişiminden sonra bu bütün bu tasfiyeler işte büyük eğitimde, yargıda, medyada alınan kararları kabul edilemez, tırnak içinde belirtmişler. Kabul edilemez olarak nitelendiriyorlar ve şeyi vurguluyorlar ısrarla hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve özgürlüklere saygı çağrısında. Aynı şekilde e, Human Rights Watch, insan hakları izleme e, örgütü ve Uluslararası Af Örgütü de çok kaygı e, duyduklarını belirten önemli bu yerlerde bulundular ve devam ediyor bu. Evet Türkçüde Orhan Kemal Cengiz de gazeteci, avukat, insan hakları konusunda da yıllardır çalışmış biri. O gözaltında altında Öyle mi? Hala. Hayır duymadım ee, Orhan Kemal Cengiz öyle mi? Evet yani bu, o zaten bu gazeteci kararlılığını da işin geçiyor son günlerde ortalarda dolaşan kendisi işte e, işi, işiyle beraber gözaltmamış fakat sonra işi e, serbest kızı e, şimdi Türkiye saatlerini karıştırdım şimdi ne zaman tam oldu e, Ben ben ddim e, eğlence saatlerinde öğleden sonra haber aldılıyorum şimdi yanlış bir şey söyleyeyim ama sonuçta e, şimdi biz gece, de e, göz altında geçildi Anladığım kadarıyla yeni or kızına dair bir e, şey okumadım Bilgi devam edin. Ee, dolayısıyla şimdi ben bugün biraz Burundi için çalışıyordum. Burundi biliyorsunuz bir e, Afrika ülkesi ve orada <gülüyor> da, e, bir darbe girişimi olmuştu başarılı. geçtiğimiz yıl e, ve e, Türkiye çok bir hikayesi. biraz bakınca da e, işte orada da e, radyo kanalları bu sefer e, ve gene Twitter e, yani bu sefer yani genel internet, sosyal medya ve e, medya etkisiyle ve ordunun kendi içinde ayrı, yani darbeyi destekemeyen askerler olması nedeniyle darbe başarısızlığı oluyor. Ve polisin de burada etkisi var. Güvenlik olarak polis de hükümetin yanında yer alıyor. Ve orada daha sonra bütün bu işte şey, darbe girişim bastırıldıktan sonra da ilk seçilen kurban ee, daha da girişim sonra son derece masum olan, hiçbir günahı olmayan medya, tüm medya e, devlet medyası dışındaki yok ediliyor. E, bunun için bir medyası yok artık. Ve şu an o bir yıldır e, sonra da işte bir e, başkanlık seçimine gidiyor orada. E, şey çünkü zaten e, oradaki işte devlet başkanı üçüncü defa on yıllık bir e, dönemde e, görünmeyi sürdürmek istiyor. E, ondan zaten bir huzursuzluk var ülkede bu darbe girişiminden önce. Bir yıldır bunun değil. E, o başlangıç gününde 69 ile kazanıyor. E, çünkü şey e, zaten muhalefet boykot ediyor vesaire Dolayısıyla yani ülke bir yıldır e, kaos ve kan içinde. Yani artık darbeyi e, işte engelleyen ve darbeden sonra üstelik de. Devlet Başkanı'nın yanında yer alıp o basına baskı, bütün şeyleri işte e, kim nasıl sindirilecek kampanyasını yürütenler de daha bir ay iki ay olmadan darbenin üstünden bu başkanlık seçiminden sonra e, öldürülüyorlar. Yani size <gülüyor> yine suikaste maruz kalıyorlar. Yani kimse güvenli değil böyle bir ortamda. E, çok e, hükümet yanında yer alsanız da işte şey de olsanız bir anlamda en militan, en sen e, işte gücün en yakınındakilerden de olsanız son derece güvenliksiz bir ortam içinde kalıyorsunuz. E, ve bugün bunun uluslararası toplantılarda koltuğu boş. Muhalefetle o kadar kötü bir durum söz konusu ki ve o kadar işte e, oradaki e, başkan e, gücü ondan sonra eline e, toplayan o kadar e, reddediyor ki muhalefetle uzlaşmayı. Şimdi uluslararası işte Birleşmiş Milletlerin Falan girişim ile adeta bir e, e, iç çatışmayı, iç savaşın müzakeresi yapılır gibi buluşma e, yapılmaya ve aranmaya, e, buluşturmaya çalışılıyor taraflar. Bunlar çok acı şeyler. Evet, CNN Türk'ten evet. şimdi şey yaptık sizin, CNN Türk'ten verin, evet. verilmiş haberi eşiyle birlikte gözaltına alındığı hakkında bir arama kararı olduğu gerekçesiyle havaalanından alınmışlar. Öyle bir evet. bilgi bu. Onun dışında da işte TRT ve RTÜK'te de açı alınan 329 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı haberi vardı. Onu da devamı gelmediğiniz onu da takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi BBC'den BBC'nin yani BBC Türkçe değil. BBC'nin Türkiye muhabiri Mark Lohan'ın da sözüne ettiği bir şey var. Ee, Özel yani bu okulların 600'ün üzerinde okul ve eğitim kurumunun kapatılması işte bütün çeşitli tutuklanan askerler, öğretmenler, yargıçlar, hükümet personeli ve yüksek düzey yüksek rütbeli askeri şeylerin dışında, 600'den fazla da okutu, okulun kapatıldığının yanı sıra e, özel bir e, darbecileri yargılamak üzere tesis edilecek olan özel bir e, mahkeme kurulması tehlikesinden ve özel bir de inşa ettirilmesinin düşünüldüğünden bahsediyor. Bunlar da e, BBC'nin de kaygıyla belirttiği bir e, haberdi. Bunu da ben ekleyeyim dedim yani. Tabii çok olağanüstü yani durum. Bu darbenin girişiminin hakikaten ne kimse azımsamıyor zaten. Artık ben ne işte şeyde sosyal medyada ne hiçbir yerde bir tek tane darbeyi destekleyen bir şeye de rast gelmedim. Aslında Türkiye'nin bir araya gelmesi için müthiş bir şans ve güvenlik güçlerinin de yeniden bir anlamda yapılandırılması için hakikaten ilişkilerin tekrardan gözden geçirilmesi için müthiş bir fırsat ve bütün işte. E, kutubunsa kutuplaşmanın eritilmesi için. Ama bu öyle olmuyor. Yani de bu felaketi getirir. Kısa vadede e, işte bir yeni normal 5-10 derece gergin insanların sinirliği kısmın, bir kısmın ve diğer kısmında son derece kendi güçlü hissedik e, bir anlamda e, ezici bir şeyini e, iradesini daha da arttırdığı bir dönem olabilir ama onun arkasından şey bu e, herkes herkes yani Hiçbir kişiyi şey bırakmıyorum. Yani giden işte bahsettim size. ya bu e, En yakınında işte istihbarat sorumlusu olan devlet başkanının kişi de sükastı uğrayabiliyor. E, e, muhalefetin ve e, aynı zamanda iktidarın en üst isimlerinden de, e, bazıları da sükastı uğrayabiliyor. Ve insanlar on binlerce insan mülteci durumunda. Ya bakın şöyle bir şey Türkiye tablosu ile karşı karşıya kalabiliriz. Eğer e, biz ortak akıl oluşturulmazsa e, Bir kere yani Darbeci listesi e, olarak Geçen liste çok kabarık bir liste Yani Boğazlıların Sorunun yolundan tutun şeye kadar e, Yani iki Boğaz'dan bahsediyorum Çanakkale ve e, işte İstanbul boğazı, İstanbul'un kendisi Bütün şey e, gü Güneydoğu Doğu sunuru e, Bütün işte aynı zamanda Akdeniz, Karadeniz vesaire Bütün bunların sorunluğu, bütün Türkiye hava sahasını korunmasıyla görevli insanlardan bahsediyoruz. Bunlar gerçekten ya darbe içinde yer aldılar veyahut da şu an bir e, kim ne yaptı ortaya çıkarılması için çok ciddi bir soruşturma yürüyor diyelim. Ama her ülkede Türkiye'nin bu yarayı bir ortaklaşma ile sarması lazım. Yoksa gerçekten e, insanlar birbirlerini Ege Denizim'de ya da evde artıksa e, mümkün olarak botla aynı şekilde geçmeye çalışan Suriyeliler gibi el ele tutuşurmayan birbirleriyle bulacaklar ve e, herhalde acı acı düşünecekler. Ben Biz niye bu kadar kutuplaştık diye. Yani ben o, o derecede ciddi bir e, kavşakta olduğumuza inanıyorum. Herkesin bir hatalarını görme, bir sakinleşme, bir gerçekten ortak akılla çok, zaten çok sorunumuz vardı bizim yani ilke olarak. O kadar çok sorun vardı ki yakışmaz yani onları zaten bir akılla çözmeye çalışsanız bu olaydan önce de ancak yani bir çok büyük bir ortaklaşma ile mümkün olabilirdi. Kusura bakmayın dışarıda olduğum için her Geliyor, kusur, özür dilerim evet, ee, bu ancak böyle mümkün olabilirdi şimdi daha da fazla buna ihtiyacımız var ve bu bir artık haketen e, şey <gülüyor> açımaz bir şey yoksa belki beraber basar yani bugün e, birbirine aşağılayan işte ben e, dahabe karşım sen birsin vesaire de e, bundan kutlamaamaz o yüzden bunun farkında oluyor olmamız lazım Evet, yani biz programa girmeden önce biraz önce şeyi de okuduk. Ben okudum Tarık Ziya ikincinin son yazısını T24'te. Yani yol yakınken muhakkak surette hukuk devleti düzenine dönülmeli ve darbeci örgütün uzantılarına karşı alınacak önlemlerin <gülüyor> hukuk içinde alınması gerektiğini e, söylüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de e, ana muhalefet partisi olma vasfını da yitirebilir ve sivil darbe iktidarına payandalık yapan bir örgüt durumuna, konumuna düşer demiş ve e, bugünkü olumsuz gidişe son verilmediği takdirde tarihin e, AKP iktidarını sivil darbecilikle ana muhalefet partisinde hukuksuzluğa hukusuzluğa ve darbeciliğe göz yummakla mahkum edeceği unutulmamalı diyor. Şimdi ben bir de şeyi okuyayım. etyen evet. Etiyen Mahcupyan karar yazarı diyor ki e, evet yani gördün mü bilmiyorum ama e, darbe gecesi layık kesim ortasından çatladı diyor. Yani e, şunu söylemiş, e, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki CUNTA yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi ile ilgili olarak darbe gecesi layık kesimin ortasından çatladığı bir bölümünün yeniden halk olduğu andır. Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten de iç barışı hedeflerse Yanında ummadığı kadar geniş bir koalisyon bulacaktır ve eğer iktidar bu tercihi yaparsa bugün itibariyle temel gerilimin dayık dünyanın içine transfer olması şaşırtıcı olmaz diyor. Yani şunu söylüyor Türkiye darbeye karşı durmakla kalmadı bunu yaparken yeniden bir toplum olmanın koşullarını da yarattı diye pozitif bir şey yazmış. Sokaktaki insanlar kendi kimliklerini öne çıkaran davranışlar sergilemediler, ayrışmadılar, yan yana değil ilk kez birlikte iç içe geçerek bir büyük güce karşı ölümüne direndiler. Kimse farklı kimlikten olana sen niye buradasın demedi. Dindar ve muhafazakar kesin gönül yüceliği içinde davrandı diyor. Fakat burada bir tek soru sorulabilir belki. O da önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten de iç barışı hedeflemezse ve bu tercihi yapmazsa ne olacağı sorusu Mahcup Yan'ın yazısında açıkta kalıyor gibi geldi bana. Ne dersin? Ee, pardon diyordum ee, yazıda hangi cevap veriyor? Onu, yani yazıda, yazıda önümüzdeki dönemde AK Parti gerçekten de iç barışı hedeflerse yanında büyük bir geniş bir koalisyon bulur. Evet, evet. Ve evet. bu terciyi yaparsa. Yapmadı onun kaçtı. Onu ben soruyorum, Bunu söylememiş. Böyle bir ihtimali <gülüyor> öngörmemiş, <gülüyor> mahcup yani. Evet. evet görmek istemiş. Ee, bahsettiğim şey bunun bir vakasından bahsettim ben işte. Ee, yani Afrika'da diye, onlar Afrika'da biz zaten işte bir e, şey Avrupa Birliği ile işte e, mütakerrikten etkilenen bir ülkeyiz. Bence de artık dediğim gibi kalmayabilir. Ve Türkiye işte e, hakikaten e, Pakistan, e, Suriye ve Mısır kırması e, şöyle ki yani yetkilerin oluşacağı bir ülke haline gelir. Bir kısım işte Mısır olur, bir kısım Suriye olur, bir kısım da şey olur, Pakistan olur. E, böyle bir ülkeden bahsederiz. Yani ben şimdi geçtiğimiz yıllarda bundan birkaç yıl önce Türkiye'nin e, e, İtalya'ma olacak şey mi olacak Bulgaristan mı olacak yoksa hani birazcık daha işte böyle bir takım standartları tutturamazsa vesaire derken işte Rusya mı olacak diyorduk. Fakat şu an Rusya olmak inanın ki çok güzel bir hayalmiş gibi geliyor. Ben çok daha büyük bir kaosdan güvenlik krizinden bahsediyorum. Bir kere şimdi yani her şeyden önce ne olursa olsun bir, bir güvensizlik olacak orduda. Herkes birbirine karşı ay darbicim, ne oldu, ne bitti falan filan sorularını soruyor olacak. Bunun e, en büyük herhalde yapılacak şeylerden bir tanesi tedbirlerden alınacak. Bunu savunduğum için söylemiyorum ama bunu yapmak zorunda kalınacağını tahmin ediyorum. Emekli askerlerin geri çağrılması olacaktır. İşte o balyoz ergene kontrol alması da e, veya işte şey yapılan e, görevden alınan e, kişilerin tekrar göreve dönmesi olacak. Biz zaten bunu görüyoruz ilk adımlar bu yöndeydi. İlk görevlendirmelerden bazıları. Bir de emeklilerin de geri gelmesi söz konusu olabilir. Yani o durumda Türkiye'nin hakikaten işte o, o denenin müthiş bir, bir travması var. Hala politik travması var, sosyal travması var vesaire. Bütün bunları yüzleşmesi gerekecek. O yüzden yani kimsenin altından kalkabileceği bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir böyle dediğim gibi sakinleşip gizli Belki biraz artık hakikaten korkuyor olmak lazım. Çünkü dediğim gibi yani biz bunları yaşamıyor olabilirdik. Asker silimli ilişkileri çok daha başka olabilirdi, demokratikleşebilirdi. Ee, hep şeyi söylüyorum yani çok güç, tek elde konsantre olmaya başladığında e, işte e, düşünün her şeyi kazandı, kazandığı adeta bir kumar haline dönüştüğünde politika hani winner takes it all politikası tam İngilizce tabiriyle ee, kazanan her şey alıyor durumu olduğunda o gücü başkaları da ister. Yalnız bizim başkaları da isteyecek. Ya bu bitmez. Evet. bitmez. Çok basit. Yani en yakındakiler isteyecek ee, en güçlü lideri. Yani çünkü şey ee, bir, bir bakacaksınız hiç kesinlikle kimseye güvenmediği herkesin böyle arkasında böyle gözüne, sürekli enfesine doğru baktığı bir ortamda yaşayacağız. Yani bunu istiyor muyuz? Kim istiyor bu? Ne da e, Allah aşkına AKP'liler de mi? ne yapacaklar yani ya da Suriye'ye işte Pakistan'a Mısır'a dönmüş bir şey ne yapacaklar yani şeyi de, de... Yani... yani bir de şöyle bir şey var bundan korkmak bunun önüne geçebilecek bir hamle olarak görülebilir mi böyle bir durumdan korkmak, korkmak bir şekilde e, e, evet o zaman e, bir, bir şey durdurulabilir herkes şöyle bir şey söz konusu bizden en Böyle hani bir şey, aşırı çalkantı dönemlerinde böyle olur zaten. Kraldan fazla kralcı, militandan fazla militan. Hı hı. Ben senden daha militanım. Bir de çok güzel kullanışlı bir suçlama var. Seti, bu da işte işte sen seti. bilmem ne zaman aynı zamanda AKP'nin yakını, son zamanlarda havuz meclisinin içinde işte biraz dışlanmış bir diğerlerini yapıyorlar. Orada da <gülüyor> müthiş bir şey dönüyor. E tamam yapıştır etiketi bittin bittin yani. Bu do, evet. o, dolayısıyla bunlar da sokakta diyesinle fetö diye bağrısınız fetöcü diye şu an halef şamat girer. Yani dolayısıyla çok genişten kaygan zemindeyiz. Evet Ayhan Bilgen. E, e, bil, bil, bil. Ben de şey söyleyeyim Ayhan Bilgen'in e, HDP Kars milletvekili ve parti sözcüsü Ayhan Bilgen. Evet. Bazıları savaşın bittiğini duymayan Japon askeri gibi o hal ilanından habersiz ve hala demokrasi nöbetinden söz ediyor demiş. Bir kez daha hatırlatayım. Mısır'da olduğu gibi darbeciler başarılı olunca o hal ilan eder, idamla tehdit ederler. O hal ilanından endişe duymayan bir demokrasi savunuculuğu bize özgü. Darbeciler de o hal ilan eder ve bunu demokrasi için yaptık derler demişti. Bir de şeyi ekleyeyim ben sizin. Metin Münir dünyanın en büyük yargıç ve savcı kıyımı olduğunu belirten bir yazısı var. Bir de not koymuş pazartesi günü yazmıştım. O günden bu yana yazıda sözünü ettiğim gözaltılar, kovulmalar neredeyse beş misli arttı. Ama yazıyı değiştirmedim çünkü altını çizdiğim noktaların altındaki çizgi kalınlaştı. O kadar dedikten sonra şeyi söylüyor. Yani bu kadar e, sorgulama e, süreci dava 14 yıl filan sürer diyor. Doğru ve eksik olan varsayımlar var bu hesaplamada. Sanık sayısı işte çok aşacaktır nitekim açtı e, ve tahsis edilen savcı sayısı da süreyi kısaltacaktır ama dünyanın en kalabalık sanıklı ve en uzun sürecek davalarından biri olacağı gerçeğini değiştirmez. O zaman da diyor bu kadar çok sanıklı bir davanın altında kalacak mahkeme bir tek yerde var. Ahiret demiş. Yapılması gereken ama mantıklı olduğu için yapılması mümkün olmayan üst düzey bürokratları ve rütbeli elebaşlarını süratle yargılayıp cezalandırmak, geriye kalanları evlerine yollamaktır. Bu olayı bir an önce ülkenin gündeminden kaldırmaktır. Nasıl ölü gömülmeden acı azalmaya başlamazsa, Yargılama sonuçlanmadan kamu vicdanında açılan yara kapanmaz deyip şeyi hatırlatıyor. Milyonlarca kişinin öldüğü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi rejimini yargılamak için kurulan Nürnberg Mahkemesi'nde sanık sayısı sadece 24'tü. Eğer bütün Nazi yapısını yargılamaya kalksalardı yargılama bugün hala devam ediyor olabilirdi demiş. Mesela? Ya tabii yani işte bu bahsettiğim Afrika işte bugün bir örneği işte ya da Tanzanya var. <gülüyor> bu arada adımızın geçtiği ülkeler bunlar artık yani. E, hakikaten tekrar vurgulayayım, hiçbirini aşağılamıyorum ama bu kadar büyük sorunları da kendimize yaratıyor olmak zorunda değildik. E, başka bir yerdeydi Türkiye. Yani ben e, uçup gittiği zamanları yurt dışından işte o zaman yurt dışında yaşarken Türkiye incenerek geldiğim ve giderken izlediğim zamanları hatırlıyorum. Şimdi insanlar kaçmak için nasıl büyük bir hayat kurabilirim diye nerede birbirleriyle yarışacaklar. İnanın öyle bir e, kaçışta yok. Yani orada da işte bugün Suriyeli bilgilerine siz nasıl bakıyorsanız nasıl o, aslında gizli bizli veya işte şey olarak açık açık hoşlanmıyorsa insanlar da başkalarının gidip ülkelerinde yaşaması hoşlanmıyorlar. Ve bu sebeple, kötü bir sebeple, insanın iyi sebeple ben başka hayat kuracağım, ay canım işte bir artık oldum, şu işte vesaire diyerek bir ülkede hayat kurabilir. Hepimiz olabilir. Ama zorunlu olarak gitmek çok başka bir psikoloji. Bunu ben yaşıyorum, görüyorum. Çoğu insanın yaşadığını da görüyorum. Bunu kimse kimseye yaşatmasın. Kimse bu ülkenin birinden daha fazla sahip değil. Bu yüzden kimse kimseyi böyle dışlayamaz. Medeni ölü yapacağım, senin hayatını pişman edeceğim. Bu mafya jargonlarını lütfen bırakma insanlar. E kimse, bu, bu insanlar biraz dışlanıyor olsun artık, ayıklanıyor olsun. Çünkü çok fazla hakim oldular söyleme ve yavaş yavaş birazcık geri plana ikiliyorlarsa Çok daha fazla güçlü olarak geldiler. Şimdi senin kimse hakkında kara hazırlamaya, yok tepeci bilmem ne falan diye bir şeyde suçlamada bulunmaya hakkı yok. Yok. Bu kadar basit. Evet, Tarhan Erdem de süreyi de bitirdik ama son bir ilavede bulunayım sizin. Tarhan Erdem de son yazısında bu ta ilk darbeden beri ortaya çıkan ve yer yer yükselen şey Alevi'nin kuyrukçuluk diye ihbar yani herkesin kendisini suç, başkalarının başkalarını suçlu diye darbeci vesaire diye suçladı ya da işte başka sebeplerle suçladığı bir dönem e, yeniden hotlatılmak üzere diye endişeleniyordu Tanan Erdem'in de yazdığı son yazılardan son yazı buydu evet. Onu da hatırlatmak istedim. Evet. Peki, evet. Peki. İşte ya yani keşke işte ben keşke Japonya'dan şimdi elektrikli arabalardan bahsediyor olsaydım. İşte Japonya'nın kendi işte politikasındaki çeşitli meselelerden geçen hafta bahsediyorduk biraz öyle olsaydık. Ama sürekli son yıllarda günün diğer günü aratıyor. Yani bir adeta ağır hasta, ölümcül hasta gidiyor. Kaybın daha kötüleşiyoruz. Ee, bunu da hep konuştuk ama dünümüzü arayan halde olmak çok içlercesi bir şey. Bu kadar da zavallı değil bu ülke. Yani bunun artık e, ne olur, şu anki kesimdesiniz, ne düşünüyorsunuz vesaire Birini bir bırakın dünün ve bir toparlanalım. Toparlanmaz zorundayız. Başka seçenek yok. Evet. Evet. Peki çok teşekkürler <gülüyor> sevgili teşekkür arkadaşlarım. <ederim>. <gülüyor> seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun